I gotcha. just... Kim de a job. Güney Atlantik'in ilk yayınından herkese merhabalar. Ben Mert. Bugün yanımda Timuçin var. Ee, bugün Timuçin'le beraber ilk yayın olduğu için aslında e, günlük hayattaki sohbetimizin çok da dışında bir sohbet yapmayacağız. Çok ciddi konulara gireceğimizi düşünmüyorum. Ama sohbete geçmeden önce e, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yayınla beraber artık yayınlarımız ve yazılarımız düzenli olarak paylaşılmaya devam edecek. Yani takip edenin, okuyanın ya da dinleyenin sayısına bağlı olmaksızın bir şeyler üretmeye devam edeceğiz yani. Ee, bunlardan haberdar olmak için aynı zamanda benim sosyal medya hesaplarım olan Güney Atlantik'in Twitter ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Çünkü burada anlık e, bunları paylaşacağım. Siz de eğer bir şekilde Güney Atlantik'in içinde almak isterseniz ya da Güney Atlantik hakkında fikrinizi belirtmek isterseniz işte sosyal medya hesaplarından e, mesaj atabilirsiniz ya da mail hesabından bir şeyler gönderebilirsiniz. Yavaş yavaş sohbete geçmek istiyorum. Öncelikle hoş geldin için. Hoş bulduk. Ee, bir konuda da teşekkür ederim. Genç kızların yoğun ilgisinden Güney Atlantya'ya e ve aynı zamanda bana vakit ayırdığın için. Önemli değil ya. Ee, aslında bence önemli. Çünkü bu kadar ilgi bana olsaydı ben sana vakit ayıracağımı düşünmüyorum. <gülüyor> ee, bence ayırırız ya. İnsan bıkıyor bir zaman sonra. Vıcık vıcık oluyor yani. Anlatabildim mi? Evet. E, dün gece aynı yatağa paylaştık seninle beraber. Bu vıcık vıcıklığı hissettim sende biliyor musun? Yani cıvırdım artık ya. Evet o cıvıklık böyle hani o... Eskiden daha bir e, değerli topluydu galiba senin hayatın. Yani... E, eskiden derken bir 5-6 belki daha 7 sene önce falan öyleydi. Evet. Ne değişti bu 5-6-7 senedir hayatında? Valla çok... Bilmiyorum ya kişiliğim biraz daha gevşemeye başladım artık <gülüyor> böyle gevşek bir insanım. Evet, dün başladım. gece o yatakta o gevşekliği başladım. de fark ettim sende Nasıl ya nasıl bir şey? <gülüyor> yani o o cıvıltı o gevşekliği hissettim yani. Bilmiyorum o belki senden aldığım enerji diyebilirim buna. Ha, ben de ba başka bir şeyden bahsediyordum. İyi yani. Öyle Yok diyeceğim. yani başka bir şeyden neden bahsediyordum? Ne geldiğini söyler misin? Ee, fiziksel olarak gevşemiş. Yok hani? hayır hayır yani. E artık iyice kilo aldığın için vücudun gevşemiyor, aksine daha böyle katılaşıyor diyebilirim. Çünkü eskiden aynı benim gibi bir diri bir kemikken, şu an artık karşına göbekli bir şekilde oturuyorsun yani. Göbekli diye üç ayda gidecek şey. Şu an çok da problem yapmıyor ama artık sağlık sorunlarını da beraber getirmeye başlayacağını gibi yani şu an evet, refli var değil. galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir reflü hissediyoruz sende. Şeker olsun, reflü olsun. Bir de üstüne o kadar nağmeni sakızını tüketince. Ya ben ne bileyim nane de sakız ben gelecek. Aslında eee... Senin bir fikrin vardı spora başlamak gibi. Spora başlasan hem reflünle iyi gelir hem bu göbeğin gider biraz daha güzel bir vücudun olur. Böyle bir düşüncen hala var mı? Ya aslında var ama işte sınav var falan filan derken kendimi bir... Aslında bu sınav zor. bir zaman sonra şey oluyor bunu biliyorum yani... Ee, çok da hevesli olmadığın şeyleri yapmamak için bir neden oluyor elinde. Ya aslında şöyle bir şey. Supara başlamak için hevesliyim ama bunu düzenli bir şekilde devam ettirebileceğime emin değilim. Kendimi tanıyorum çünkü. Ama aslında heves var başlama. En azından başlama hani bir merak değil O başlama hevesi var bende ama bilmiyorum artık ne kadar düzen devam edelim başlarsa. Yani bir aralar benim de öyle bir düşüncem vardı ama ben işte o devam ettiremeyeceğimi anlayınca hiç girmedim o işe. Yani bundan sonra da girer miyim hiç düşünmüyorum. Zaten ee yani vücut geliştirmeye vücudumu daha iyi bir hale getirmektense, buna uğraşmaktansa daha farklı şeylere vakit ayırmayı şu an daha mantıklı buluyorum yani benim spora başlama amacım kesinlikle vücut geliştirmeye değil <gülüyor> bir vücut ye... bir <gülüyor> vücuda sahip olmak Aynen. artık yani <gülüyor> hani yani yani biraz da sağlık için hatta önce sağlık için küle vermek için bir normal insanda olması gereken vücuda sahip olduktan sonra baktım çok mutluyum baktım yani rahat beni spor yapmak belki fazlasına giderim bilmiyorum ama ilk amacım şey olacak yani normal sağlıklı bir vücuda sahibim aslında bir zaman sonra şey oluyor ya hani insanın o dış görünüşü fiziksel yapısı hani karakteri gibi insan üstünde oturuyor mesela ben hiçbir zaman kendimi böyle hani e, yapılı ya da böyle hatta daha da gidiyorum göbekle falan düşünemiyorum yani. aslında sana da bu oturdu gibi daha bir hoşuma gitmeye başladı böyle yani oturmasın ya ama gerek yok böyle şeyin oturmasın <gülüyor> ya da gözüm alıştı diyeyim artık çünkü yaklaşık bir, bir senedir vücudun bu eğilimde ilerlediği için benimki mesela çocukluktan beri böyle hemen hemen ya benimki de senin gibi de hep bir deli bir kemik dence kadar zayıftım bir anda aldım bilmiyorum artık peki sizin ailedeki yani akrabalardaki falan genel yapı böyle mi yoksa e, kilo yok yani bizim siviller çünkü genelde böyle zayıf yapılı oluyor erkekler özellikle Hı. hani biliyorsun genel bir şey var diyemem yani normal. mesela babamı amcamı falan tanıyorsun hani evet, genelde evet. böyle Abin. çok şey olmadan e, hatta ortası bile yok hemen hemen çoğumuz zayıfız yani evet, evet bir müzik arasına gidelim o zaman e, o sırada damağımız kurudu şu anda damağımızı ıslatırız iyi olur vallahi tamam o zaman e, sıradaki şarkı çalsın biz de o sırada e, damağımızı ıslatıp geri geliyoruz ver Hiç kimsenin senin bile Böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin senin bile Böyle küçük elleri yoktu Bütün günlerden derin bir sesin var gözlerinde Dilmas o gergit Evet Timuçin ee, yeterince ıslattı mı damaklarını? Evet evet yeterli. Ee, i̇smini vermek istemeyen bazı dinleyiciler yazmışlar ki için aranızda ne var? Ne var bizim aramızda? Ee, bizim aramızda arkadaşlık ve sevgililik arasında kalmış çok samimi bir ilişki var. Yani sevgililik olamayacak ama arkadaşlık da denemeyecek bir ilişki. Yani tabi sevgililik dediğimiz e, fiziksel bir aktivitemiz yok aramızda. Onu yanlış anlamasın aman, aman, kimse. Aman, aman. Ee, ama ee, böyle hani platonik aşktan bahsediliyor ya. Biliyor musun sen platonik aşk aslında ne demek? Aslında dediğine göre bildiğim anlamın dışında bir şey var. Evet yani o hani bilmiyorum. genel manası platonik aşkın şeydir ya. İşte birini seversin o seni sevmez. Bu platonik aşktır. Ya da yani sö söylemezsin bilmiyorum. hani ona. O bilmez bu platonik aşk denir. Aslında öyle değil. Ee, platonik aşk eee Genel manasıyla Platon'un Devlet kitabını okudun mu? Hayır. Ee, orada Platon'un bir devlet anlayışı var hani. Ee, kusursuz bir devlet. Ama gerçekten var olamayacak bir devlet. O kadar güzel. Hı -hı. Ee, bunu aşka yormuşlar. Neden yap böyle bir şey yapmışlar hiç bir fikrim yok ama Platonik aşk oradan türemiş. Şöyle demişler. İki kişi birbirini sever. Ee, ama sadece sever yani. Birbirinden fiziksel veya başka işte duygusal bir beklentisi olmaz beklenti yok ee, birbirinden faydalanmak yok işte bir zevk için bir diğerini kullanmak yok sadece sevgi var ortada bu platonik aşk oluyor aslında biz de e, bir platonik aşk yaşıyor olabiliriz şu an yani şöyle bir şey söyleyeyim birbirimizden hiçbir şey alıp vermediğimizi ifade <gülüyor> ederiz yani bence hani. <gülüyor> nasıl bir şey diyorsun şu an yani <gülüyor> hayır yani sadece aramızda sevgi yok yani bir çıkar ilişkisi demiyim de hani senin bana yardım olur, benim sana yardım olur. Evet, aslında, e, aslında o, yani, kadar da, o kadar da saf insanlar değiliz galiba. Yani. yani. yani bu arada e, merak edenler için... ...Platonik aşkı araştırırsanız eğer... ...hani değişik bir felsefede... E, ...bir aşk yaşamak istiyorum... ...sıradan bir aşk yaşamak istemiyorum diyenler... ...böyle bir seçenek de düşünebilirler. Sen böyle bir seçenek düşünür müydün mesela... ...bir karşı cinste beraber? Düşünmezdim direkt net olarak. Çünkü... E, ...bir ilişkide önemli olan şeylerden bir tanesi... Temas olması gerekiyor yani bence, ondan pek Hı -hı. bir şu atacak diyorsun ya. Yani. aynen. Bir elektrik geçişi olması lazım arada. Kablolu bağlantı istiyorum diyorsun yani. Kablolu olur, ee, işte wireless olur. olur. <gülüyor> <gülüyor> yani, fark etmez, bir bağlantı lazım. Evet. Ee, benim için en büyük sıkıntısı Platonic aşkın şu. Hani tamam, faydalanmazsın olur biter de. Hani aslında fiziksel bir şey olabiliyor. Ama şey diyor işte hani. Yaparsın ama ejekülasyon olmayacak. Ne olunacak? Yani diyor ki seks yapabilirsin ama boşanmayacaksın diyor. O neymiş ya böyle? <gülüyor> yani işte Yapıyorum o işte. çünkü şöyle bir şey var bu zihinde başlayıp zihinde biten bir şey ya. Hani birbirini çok sevip sarılmak işte o anda onu istemek olabilir ama o olduğunda artık birbirinden bir faydalanıp bunun sonucunu bir zevke bağladığın kanısı var yani o olmayacak. Mümkün mü sence bu? Bak işte mümkün olmayan bir aşkdan bahsediliyor yani... ama olabilir mi yani? Yine de zevk almış olmayacak mı yani? Yine, sonuca bağlasın, bağlamasın, bağlamasın. İşte, kafandan zevk almaya geçirmeyeceksin yani. O anda sadece karşındakiyle beraber sevgini paylaşıyoruz. Hani benim sana seni seviyorum dediğimi düşün. Bunun sana bir zararı var mı, bana bir faydası var mı? Yok. Ama oradaki o şeyin, boşanmanın bana büyük bir zevk olarak bir faydası var. Yani zevk olmayacak bir kere zaten. Aslında galiba çok da hakim olmadığım bir konu bu benim. Sıçtık Biz yine bu Son konuya mi? nereden geldik anlamadım ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seninle bir sohbet yaparken illa bir seks boşalma. bunları açılıyor nedense meğer anlayamıyorum seni ya. <gülüyor> ee, ben aslında her sohbetimi böyle yapmıyorum da seni görünce aklıma bunlar geliyor nedense. Ya öyle deme şimdi insanlar yanlış anlayabilir. <gülüyor> ee, i̇nsanlar e, bence kendi hayatlarına baksınlar bir şey anlamadan önce. Çünkü düşünsene yani e, aklına geleni, diline geleni gizlemenin ne gereği var? Vardı ya biraz. Yok mu? Hiç mi yok? Ya hiç mi yok derken var aslında. Evet. E, bazen bir şeyi söylememek yalan söylemekten daha iyi olabiliyor. Ama biz şu an e, yalan söylemek zorunda da değiliz. Söylememek zorunda da değiliz. E, aslında şu an insana bizi dinlemek zorunda da değil. <gülüyor> yani <gülüyor> e, bilmiyorum ama her zaman senin sohbetinden çok büyük zevk aldım. Yaklaşık bir 13 senedir seninle bir arkadaşlığımız var. Ben de ben de ve bunu da dokuz-on senesinde de bayağı bir samimiyiz hatta gereğinden fazla samimiyiz yani buradaki ilk isteğim benim aslında şuydu ee, burada Güney Atlantiyen ilk yayınında seninle beraber bir sohbet yapmaktı yani başkası da olabilirdi evet etrafında bunun yayınının bu yayının sohbetini yapabileceğim başka insanlar da vardı ama senin özel bir yanın var galiba o yüzden seninle yapmak istedim bu yayını duygulandırıyorsun beni yapma <gülüyor> Evet, senin öyle bir duygusal yanında var benim bildiğim. Var var. İyi sanıyorum seni çünkü. Var. Hiç mesela ağladığın oldu mu ee, bir kızın ardından? Yok, kızın ardından... Ya da ardından ama. olmasa da olur. Peşinden ya da öncesinden de ağlamış olabilirsin. Uğruna ağladı mı bir kızın yani? Ağlamadım. Evet, aslında ağlamadım. Yani. Güzel yapmışsın ya. Gerek yok öyle çok da fazla şey yapmaya. Peki... Sen? Dur, Benim sorum var. Burada soruları ben soruyorum. Eee... <gülüyor> e, senin için ağlamış bir kız var mıdır sence? Yoktur bence. Bence vardır biliyoruz. Niye? Bilmiyorum bana öyle geliyor. Bir can yakmışsın gibime geliyor. Yaktıysam da farkında bilmiyor. Belki de, de canlar yaktın yani. Ya abartmayalım şimdi. Sen <gülüyor> <gülüyor> hani bilmiyorum yakmamışsındır. Ağlatacak kadar yakmışsın. O zaman şunu sorayım insanın sadece canı ya yanınca mı gözünden yaş düşer ya? Mutluluk gözyaşı diye bir şey var ama bak montey'nin dönemlerine gidelim. Gidelim. Orada ne diyor Montaigne? Ee, <gülüyor> İnsanı sen de okudun bu kitabı? Top niye bitirmedin bitirmedim yani. ben Sohbetini yapmıştık bunu. Ee, Acıyla hazın kardeşliğinden bahsediyor orada. Yani kuyruklarından birbirine bağlı olan iki hayvan gibi düşünüyor bunu. İki kedi ya da köpekli galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Ee, şimdi. Acının da, hazdın da belli bir noktasından sonra insan artık ağlamaya başlıyor. Hmm. Çünkü ikisinde de galiba insan kendini kaybetmeye başlıyor. Vücudun bir tepkisiyle olarak da düşünebiliriz bunu. Yani evet. Mantıklı geldi. O dediğin denemeyi okumamıştın e, çünkü hepsini okumadım hatta bayağı küçük bir kısmı okudum. Bana bir tane ama... atmıştın sen aşk üzerine diye bir denemesi. Aşkla ilgili ama tabii aşktan çok yine seksten bahsediyordu orada da. onun için atmıştım bana. Yani sadece, sadece sen bundan konuşuyorsun diyorsun ama sen de bundan sadece, konuşuyorsun bayağı. Hayır. Yani on, amacım ondan konuşmak değildi. Yani şey anlamında bir sanatlarını hatırlıyorum. Bu ne demiştim ya? Bu aşkı anlatmıyor. seks anlatıyor. Anlamadım ben bunu demiştim sana. Ee, ama seks olmadan bir aşk mümkün mü sence? Ya da seks demin de zevk olmadan bir aşk mümkün mü? Yine az önceki konuya gelelim. Ee, değil. Değil bence. Peki zevk olmadan bir seks mümkün mü? Bilmiyorum. Yani şunu soracağım o zaman. Sence seksin yapılmasının tek karşılığı bir zevk almak için mi yani? Tek amacı bu mu? Karşılığında bir zevk alıp, belki de dünyadaki en büyük zevki yaşayıp ee, Yani bunu bir araç olarak mı kullanıyor, kullanıyoruz ya da zevk, ee, seksi? <gülüyor> Çok takılmaya başladık konuşurken. <gülüyor> Çünkü yine sekse geldik konu. <gülüyor> evet, sekse gelince nedense takılmaya başlıyoruz. Nedense hep de sen getiriyorsun. Getirme kardeşim. Hayır. Getirme. <gülüyor> yani e... şöyle diyecektim ben yine, Bir aklına cevap vardı. Sevdiğin, çok sevdiğin bir kadınla beraber olduğunda bence <gülüyor> hani o karşılıklı sevgi alışverişi de bence seksin önemli şeylerinden birisi yani. Hatta şöyle diyenler oluyor. sevmediğim biriyle seks yapmaktansa 31 çekerim daha iyi gibi. <gülüyor> düşünce de var. Doğru, <gülüyor> ama şöyle eee ...o zaman işte seksi sadece bir zevk kaynağı olarak görmüş oluyorsun. Hani... ...ben zevk almak istiyorum... ...sevmediğim bir kadından... ...zevk alamam. Aslında çok büyük bir paradoks var bak içinde. Onu fark ettim şu an. Ee, 31'i ne için çekiyorsun? Ya da mastürbasyon diyelim. Çünkü bunu sadece erkeklerin yaptığına inanmıyorum. Hatta belki de daha fazla kızların yaptığını düşünüyorum. Ee, mastürbasyonu ne için yapıyorsun? O anda... E, ...zevkini gidermek, kendini tatmin etmek için yapıyorsun. Şimdi ee, sevmediğim bir kızda bunu yapmam diyorsan zaten bunu aşkın bir koşul, koşul olarak sunmuş oluyorsun. Ama bir de diyorsun ki ee, bunu yapacağıma işte elimi yaparım. Ya da işte bunu yapacağıma kendi kendime yaparım. Bu daha mantıklı geliyor diyorsun. O zaman da sadece zevk için olmuş oluyor. Yani o yüzden ee, içinde mantıksızlık barındıran ve büyük ihtimalle bunu söyleyenin yalan söylediği bir ee, önerme olmuş oluyor bu. Ya, dediğim gibi bunu ben söylemiyorum ama e, Şimdi Şöyle bir şey diyordu Sevmediğin biriyle hani Bir duygu beslemediğin biriyle seks yaparken Sadece hani o Biyolojik zevk kalıyorsun herhalde Tahmin ettiğim kadarıyla hani böyle sadece o Sinirsel hani o Penisdeki falan <gülüyor> Sinirlere... Penis deyince neden bir gülme geliyor sana? Ya da işte başka bir şey deyince Seks deyince mesela ne bileyim <gülüyor> Penişte ağzına almayacak bir gülme şu an tamam. Evet Timurçin. Bugünkü yayınımızın çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Biraz fazla samimi olduk ama iyiydi yine de güzeldi. Zaten biz biraz fazla samimiyiz galiba seninle ya. ya biz seninle daha da fazla samimiyiz bundan ama hani bunu yayınla belirtmemiz gerekiyor mu diye yani emin değilim. Ee, bence başka bir sohbet çeviremezdik biz ya. <gülüyor> biz boş adamız galiba. Yok boş adamlık öyle. Tamam, boş boş adam arayacak olsan sokakta binlerce bulursun. Bize, bize gelene istedim. kadar çok var yani. <gülüyor> evet. ee, aslında zaten Güney Atlantik'te benim amacım o zaten hani istediğimizi konuşalım, istediğimizi yazalım. Ee, yani buradan önce üniversite radyosundaydım. Orada zaten öğrendim burada işte yap neler yapabileceğimi ee, ve çok mutlu oldum üniversite radyosundaki deneyimimden. Ama e, istediğimi diyebilmek istedim ve o yüzden Güney Atlantiyi kurdum. Zaten öyle çok büyük bir kuruluş falan değil. Çok büyük bir şey takipçisi olacağını düşünmüyorum. Zaten popüler olmak da istemem. Ben popüleri çok sevmem zaten. Kendi aramızda güzel bir eğlence aslında ya. Şu anlık öyle bakıyorum yani. Evet işten zevk almaya baktık ve bence aldık da inşallah. Zevk aldın mı? Evet aldın aldım. Ben, evet, ben de senin yanında olmaktan çok zevk alıyorum aslında. Yani zevkime çok girmeyin o kumlara. ya Hayır yani Zevk konularına girmeyi seviyorum galiba. Zaten sohbet de nereden başladık? Biz hayatta, hayattan nasıl zevk alırız falan oradan başladık. Öyle miydi? Vallahi unuttum. Evet. <gülüyor> ee, aslında kısa bir sohbet oldu ama ilk yayın için yeterli bir süre bence. Yeterli yani. ee, artık dinleyicilere veda edelim. Sen de son bir söylemek istediklerini söyle. Ben de veda diyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. E, yayının başında da belirttiğim gibi bundan sonra bu yayınla beraber Güney Atlantik'in yayınları ve yazıları düzenli olarak paylaşılmaya devam edecek. Aynı zamanda benim sosyal medya hesabım olan Güney Atlantik'in sosyal medya hesaplarını yani Twitter ve Instagram'da Güney Atlantik hesaplarını e, takip ederseniz paylaşır, paylaşımlarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Ayrıca e, bu yayını tekrar dinlemek ya da bundan aslındaki yayınlardan kaçırdığınız olursa e, SoundCloud'dan kayıtlar paylaşılacak zaten blogspot adresinde de sağdaki 300 çizgiye tıkladığınızda altta radyo kayıtlar Twitter Instagram var oradaki kayıtlara tıkladığınızda sizi SoundCloud hesabına gönderecek orada kayıtlarımızı bulabileceksiniz ee, zaten çok profesyonel bir şey yapma derdinde değiliz o yüzden sürçülisan ettiysek de af dilemiyorum ee, Hepinize iyi günler iyi geceler diliyorum Umarım Bundan sonra da Güney Atlantik'i takip etmek istiyorsunuzdur. E, hepinize son kez iyi günler diliyorum artık ve sizi Müzey Ensenar baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere hepinizde yeniden. Oh. Uh -huh.